A B B B B B A behavi solved. A51. A vale chamado Ally. A seven horrible. A Sony wahda. A'd purchased. Aum monte. A'd purchased. A strong. A'd purchased. A'd purchased. A'd purchased. A'd purchased. A'dassed. A'd第三. A'd precisa. A'd purchased. A' وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Husunculuğumun ve hayrın payı milal ila muctebeda ve dafaatankumü şüyu <gülüyor> ila hamle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim. Bizleri tekrar buluşturan ve buluşma sebeplerimizi kolaylaştıran, engelleri ortadan kaldıran Allahu Teala ve tebette Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun ki en büyük nimetine bizi mazhar kılmıştır. O da nedir? Yolunda sevişme, birleşme, toplaşma, birbiriyle görüşme ve sohbetleşme nimetidir. Dünyada bulacağımız en büyük, ulaşacağımız en önemli devletle nimet Rıza-i için bir araya gelmek. Şu anda şurada kardeşlerimiz nerelerden gelmişler? Frankfurt'tan beni kalkıp gelenler var. Efendim 800 kilometre, 1000 kilometrelik yollardan gelenler var. Bu gelişleri şüphesiz ki Allah yolundadır. bursun. Celle Celaluhu Allah içindir, Lillahdır, fillah'tır. Dolayısıyla ecirler zayi olmayacaktır inşallah. Hadis-i şerifinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar "Men اغبرت قدماه fi سبيل haramahu Allahu الله على kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa, çamurlanırsa, yorulursa, yürürse allah Teala Hazretleri o kişiyi cehennem ateşine haram kılar. Onun vücuduna ateş değmez, cehennemin onu yakması yasak olur. İnşallah bu hadislerimin sırrına bu yolda gelen hepimiz mazhar olur. Şimdi bugünkü sohbetimiz, Birkaç hususta toplanacak. Özellikle Ehli sünnet ve cemaat itikazının önemiyle ilgili. Sonra ucağı müşerifte görevli olan Mısırlı alim zatın da tavsiyeleri var ki namazda kendi erkanla ilgili biraz hızlı kıldığınızdan şikayet ediyor sizi. Hakikaten bizim millet biraz aceleci namazda da aceleci yemekte yavaş bir saat, iki saat eline boyuna çayını, kahvesini meyvasını yemeden kakmaz, namazda çapat yapar o hususta da bir rica ettiler efendim birkaç husus duyuracağız ilmin değeri, alimin önemi ulemaya ikramla ilgili beyanlarda bulunacağız Rahman. Kosovo'daki Müslümanların dertleriyle ilgili dualarda bulunacağız. İnşallah bu içtimağımız büyük rahmetlere ve vesile olacak inşallah. Burada oturanlar inşallah hiç darlanmayacak, gönlü geniş olacak. El mü'minü fil mescidi kesseme ki mü'min camide balık suda gibi rahat olacak inşallah. Sizlerde de o hali görmekteyiz elhamdülillah. Aksinden Allah Teala muhafaza eylesin. Çünkü camide daralanmak, sohbette efendim bunalmak ve sıkılmak ne alameti? Nifak alameti. münafık işareti ki bizlere yakışmaz. Rabbimiz cümlemizden uzak eyler. Inşallah. Evvela şuna değinelim. Milletimize senelerdir şarkı, türkü Merakı sarmış, sardırılmış, bazı şarkıcılara, türkücülere verdikleri değeri maalesef alimlere, salihlere, velilere vermiyorlar. Bundan benim şikayetim var. Yerinde midir? Evet. Şimdi yakında bir şarkıcı vefat etti. Ne demek lazım? İmanını kurtardıysa Allah rahmet eylesin. Nasıl dua ettin? Çünkü insan imanını kurtarmış mı kurtarmamış mı biz bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Peki imanını kurtarana ne yapmamız lazım? Rahmet okumamız lazım. Ölülerinizi hayırla yâd ediniz. Ölülerinizi diyor tabii. Kafirlerin ölülerini değil, Müslümanların ölülerini. Madem ki Allah diyen efendim ben Müslümanım diyen bir insandır. Hatta bir arkadaş anlattı. Bir kere sabah namazında rastladım dedi. Saçları da uzun. Kadın zannettim. Çekil geriye kadının ne işi var bu hafta demiş. O da ben erkeğim ya deyince tamam o zaman buyur demiş yani. Dolayısıyla efendim camide de görülmüş. Saç uzunluğu meselesine gelince saçı uzatmak haram değildir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saçını uzatırdı değil mi? Ekseriye uzatırdı. Az kere usturaya vurmuştur, ihram çıkışlarında. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, zamanımızda uzatmak, Efendim, Ehl-i Sünnet dışı fırkaların şiarı olduğundan biz kısaltmayı tercih ettik. Şu andaki Ehl-i Sünnet'in ameli buna görebilir ama Uzatana da ne denmez? Haram yaptın, denmez. Çünkü helala haram diyen ne olur? He? Kafir olur, dikkatinizi çekerek. Helal bir işi haramdır desen dinden çıkıyorsun. Onun için bu gibi konularda dikkatli olalım. Yani uygun olmayabilir, yanlış olabilir ama haram demek ancak Allahlara sülünün yetişsidir. Estaizu billah ve la tequlu lima tazıhu el sîneti kubri kedibah hâdâ helâlu ve hâdâ harâm litefterû alâhi Sakın dillerinizle yalan vasf ederek uydurarak bu helaldir, bu haramdır demeyin sonra Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Allah'a iftira başkasına iftiraya benzemez Peygamber'e iftira, başka bir şahsa iftiraya benzemez İnne allazina iftarauna ala Allahi kadzba l-yehihûn Allah hakkında yalan iftirada edenler felah bulmazlar kurtulmazlar mecamun kalilun ve lahum azabun az yaşarlar sonunda can yapıcı azaba düşerler Allah buyuruyor Sakın ilminiz olmayan bir konuda helaldir haramdır caizdir değildir yorum yapmayalım Naudzubillah Hadis-i nekadiben bana yapılan iftira başkasına benzemez duyulur. Çünkü dine mal ediliyor. Estağfurullah. Ve la taqfu ma leke bihi ilm. Bilgin olmayan konunun peşine düşme. Yani yorum yapma. Bilenine sor. Faselû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Şiz bilmiyorsanız bilenler vardır. Onlara sorarsınız. Bu helal mıdır, haram mıdır öğretirsiniz. Ama bizim millet malumca şatranvan müftüsü denler. Yani camilerin önünde şatranvan var ya Orada oturan müftüler var, şadırvan müftüleri. Onlar orada helaldir, haramdır, caizdir, değildir. Atarlar, tutarlar yani. Ama böylece dinden çıkarlar. Haberleri olsun. Şimdi bir insan vefat etmiştir. Tabii ki imanla ölenedir. Rahmet duacısız. Lanetçi değiliz. Bedduacı hiç değiliz. Rahmet cellil aleminin sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetiyiz. Ben lanetçi yollanmadım duyuruyor Ama sırt gavuru gibilerine lanet okuruz. O başka. Çünkü yeri gelir. İslam'a saldıranlara lanet okumamız da gerekebilir. İnşallah burada da okuyacağız. Sırt gavuruna laneti inşallah. Kosova'da Müslümanlara dua edeceğiz. Dolayısıyla şimdi buradan arz etmek istediğimiz mesele nedir? Herkese değerini vermek Efendim, esas değeri dinimizin temsilcileri olan Kâin Hazır Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme onun varislerine, vekillerine, ulevaya takdir etme. Şimdi böylenin ardından biz kötü konuşmuyoruz dedim. Yine bir mesele fasık bir mümin. fasık ne demek? Günahkar bir Müslüman. Tabi neyle fasık olur? Onun da tarifleri var. Büyük günahlara devam etmekle, efendim, açıkça çekinmeden büyük günahı işlemekle fasık oluyor insan. Allah cümlemizi muhafaza etsin ama bizim içimizde bile bulunur değil mi? Bol miktarda bulunur. Çünkü namaz, beş vakit namaz kılmayan nedir? Fasıktır. Anladınız? Beş vakit namaz kılmayan varsa fasık oluyor. E ben hoca bunu kendime yakıştıramıyorum. Ben de sana yakıştıramıyorum o zaman beş paket namaza başla. Ondan sonra zina yapsa ne olur? Fasık olur değil mi? İçki içen fasık olur, kumar oynayan fasık olur. Faiz yiyen baş fasıklardan olur. Dolayısıyla yani fasıklıktan kurtulan içimizde az kimseler var, Allah bizi onlardan eylesin. Bir insan ölmüşse fasık olarak da ölse, eğer imanını kurtardıysa bu adam kesin cehennemliktir denilir mi? Ehl-i Sünnet'e göre denilemez. Şimdi fasıklar iki kısımdır. Tevbe edenleri, tevbesiz ölenleri. Tevbe edenleri Allah Teala affedeceğini vaat etmiştir. Ama şahıs olarak şunu affeder, bunu affetmez hususunda belirlik vermemiştir. Ama estağilinle ennallâhı ve denûbe cemî'â, innehu vel gafurur rahîm, bütün günahları affederin buyurur. Tevbe kapısı can boğaza gelene kadar Açıktır. اِنَّ اللّٰهِ اَقْبَلُ تَغْرَجِ عَبِّهِ مَا لَمُنْ غَرْضِهِ gelmiştir. Ama insan ne zaman öleceğini bilmediğinden tövbesiz de ölebilir değil mi? Aniden ölür, şartlı söylerken ölür. Zinada ölür, sarhoş ölür. Ölmüyor mu? Evet ölüyor. Peki bu insanın durumu nedir Ehl-i Sünnet'e göre? Eğer helalı helal, haramı da haram biliyorsa, ne kadar da fasık ve münakkar olsa Efendim kabir denir mi? Denmez. Peki imanını kurtardıysa, imanını kurtardıysa fakat tevbesiz öldüyse ahirete gittiği takdirde mutlaka çıkılacak yer. Durumu nicedir? Mutlaka cehenneme girer, cezasını çeker, sonra çıkıp cennete mi girer? Yoksa direkt manda cennete gidebilir mi? Meselesi. Sizin çoğunuz burada fetvayı basarsınız ki bu bir defa mutlaka bir cehenneme gider bu adam. Siz öylesiniz. Ama ehli i Sünnet öyle değil. Hadis-i Şerif'te Efendim مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِهِ لَا اِشْفِقُوا بِاللّٰهِ سَيْعَى دَخَلَ Ümmetinden Allah'a ortak koşmadan ölen cennette girdi. Bu وَهِنْ جَلَوَهِنْ سَرَفْ Ebu Zerr-Ravi'sidir hadisinde dedim ki Adam zina etse, hırsızlık etse de cennete girer mi? Halevein zinavein inşarak zina da etmiş olsa, hırsızlık da etmiş olsa, şirk koşmadan imanlı ölebilirse, tabi o son nefeste imanı kurtarma tehlikesi var, orayı hepimiz atlatırız inşallah. Ama tabi hasıpların işi daha zorlaşır oradan. Günah karanlıkları birikim yaparsa, iman nurunu söndürme tehlikesi var o anda. En nazik yer o son nefes. İngene ibretli ghatime itibarla o anda yani adamın 90 senelik namaz kıldığına bakılmıyor. Son nefeste nasıl öldüğüne bakılıyor. İmansız öldüyse 90 senelik namaz boşa gidiyor. Bunun aksine 80 sene, 90 sene kafir yaşamış, ölmeden iman etmişse anamızdan yeni doğmuş gibi cennetiniz gidiyor. 0 km. Bunlarla da bu dengeyi de sağlarsak Allah cümlenince iman selameti nasip eylesin. Şirk koşmadan ölen cennete girer. E zina etse, hırsızlık etse de mi? Muhammed Mustafa buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Zina da etse, hırsızlık da etse girecek. Ben diyor, Hazretleri yadırgadım. Dedim ki zina etse, etti, girecek mi? Buyurdu ve in zana ve sellem. ve in zana ve in ve in zana ve in Üç kere sordum diyor. Üç kere de aynı cevap verdi, ben dördüncüyü sordum. Dedi ki "Ala râzmi enli ebi derri senin inadına girecek dedi. <gülüyor> aleyhi ve sellem. Şimdi buradaki mesele nedir? İmanını kurtaran ne kadar yansa da sonunda Cennetliktir. Ama mesele şurasıdır ki Kevbesiz ölen Cehenneme mutlaka uğrar da mı çıkar cennete girer? Yoksa direkt de girme ihtimali imkanı var mıdır? Akade göre. Bunu da akaiddeki metinlerde ve men yemurt ve lem yetu min deb fe amruzu diyor. Ne demek? Günahından tevbesiz ölenin kesin cehenneme gideceğine karar verilmez. Yani denir bunun işi Allah'a ısmarlanmıştır. Ne yapar? İsterse affeder, dilersen azap eder. Öyle. Mi? Karışabilir misin? Yine akaidimizin metninde ne geçiyor? Ve yecûzul iqâbu anas sâghîraci vel afu anil Küçük günahtan dolayı azap edebilir, büyük günahı da affedebilir diyor. Mesela adam idrar üzerine sıçlatıyor, Ayakta su döküyor. Tabi ayakta su dökmek bazı icap edebiliyor ama Esas mesele nedir? Bazı adam da otururken yapar yine üstüne sıçlatır. Esas mesele ne? Ayakta su dökmek uygun değil. Ama otururken de olsa, üzerine sıçratmak cahit değil çünkü şimdiki hala taşları da çok sıçratıyor. Geçmiş büyüklerimiz 13'ün yanlarında çakıt aşıklarmış, Toprağı idrar yapacakları zaman toprağı yumuşatırlarmış ki sıçratmasın diye. Çünkü bu küçük gibi gelir, büyük iş açar adam başına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadis iki mezarın başından geçerken buyurdu ki yuhallelani ama uadban fi kebiren. Kana 'andu ma yushi min nemime fe kana al-aheru la yastajiru min tillih. Bu hadis-i İki mezarda yatanlar için bu iki kabrin içindekiler azap çekiyorlar buyurdu. Nasıl duydu azaplarını, nasıl gördün? E, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ama söylesem size ki içinde azap çekiyorlar. Pek de büyük saymazsınız ama bir tane cenabardı. Söz taşırdı. Ondan ona ondan ona laf taşırdı, bu mezardakilerin birisi. Ondan buldu belasını, öbürü de ne abardı, idrardan sakınmazdı üstüne sütlatırdı. Onun için bu belaya düştüler ama buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Ben bir yeşil dal kırayım, ikisinin üstüne de koyayım. Böylece azapları yenlikleşmesini ve zafirletilmesini umarım. Çünkü o yeşillikler ne yapıyor? Kesiliyor. Starla <gülüyor> ve in şeyli laüsat kahut hamdi. Her şey sübhanallah amiticuk. Velaki la tebqauna tesbih ams onların tezbihinden anla anlamıyorsunuz. Çünkü dilleriniz değişti. Kuymuyor bilmene insanlarınız. Otun dilinden ben anlar mıyım? Anlamam. Ama otlar zikrettiği için üzerinde zikreden olduğundan azapları hafifler buyurdu. Kurumadıkça. Ama yeşillik birazdan kuruyunca yine azap başlar. Meseleye dikkat edin. Zikreden otun hürmetine bakman azap kaldırılıyor, hafifletiliyor. Ya adamı azap eder mi Allah? Şimdiki mezarlar tabi epten mermer, içinde beton, yani rahmet damlasa içine düşmez, üzerinde ot bitmez, azap da düştüyse vay haline, hiç rahmet yeri açık yok. Onun için ölülerimizi ziyaret eden mühim mesele nedir? Üzerlerine yeşillikleri saklayalım, sulayalım, o yeşillik ne Azaplarının hafiflemesine vesile olur. Şimdi idrardan sakının, kabir azabının toptanı ondan yapılacak. Kabirde inim, inim inleyenler, idrar üzerine sıçratmaktan azap çekiyorlar. Dolayısıyla Allah Teala bakarsın ki bir üzerine idrar sıçratma günahından dolayı azap yapıyor ama Olur ki, zina gibi bir günahı da affedebilirim. mı? Kur'an-ı Kerim'de çok rastlarsınız. Ama okuyorsanız tabi. Gazeteleri hatfediyorsunuz her gün. Romanları ergiledi. E Kur'an'ı okursam da ben bir şey anlamıyorum ki hocam. O zaman sohbet dinleyeceksin. Anlayacaksın. Ne buyur este'ilu billâh? Mu'aizzi rûven yeşâh ve yavzirû li ben yeşâh. Dilediğimi azap ederim, istediğimi affederim. Var mı karışacak? Bu adam affettim desen, sen kalkıp, Ya Rabbi bunu nasıl affediyorsun? Bu çok bozuk adam ki ya. Diyebilir misin Allah'ım? Hâsâ. Dese ki sen yürü cehenneme bir beş sene yan desen, Ya Rabbi bu çok ki ya, bunu da mı yakacaksın? Diyebilir misin Allah'ım? Celle Celaluhu La üstelü amma Yaptığından sorulmayan bir Allah var Celle Celaluhu Tabi hakimdir, hikmet sahibidir. Yanlış işi yoktur. Her işi yerindedir. Oraya da dikkat çekerim. Çünkü ilmi sonsuzdur. Dolayısıyla her işi hikmet ve isabet überelim. Şimdi demek istediğim bir adam tövbesiz bile ölmüş olsa, imanı kurtardıysa arkasından garanti cehennemliktir demeyelim. Allah seni affetmez demeyelim. Allah bu adamı affetmez. Labı çok tehlikelidir. İmdi kesir tefsirinde bir hadisleri de gördüm. Tabii sahih kaynaklı Adamın birisi birisi de vaz ediyormuş. Mesela onu kötülükten ne ediyormuş demiş ona ki diyelim mesela diyorum hiç içme demiş ona. Peki içmiyim etmiyim falan. O yine içmiş. Bu tekrar gelmiş ona. Demedin mi sana bu haram istiyorsun? Yapma ki ne edersin. O da ya üstte tövbe demedim bilemedim. Yine. Peki demiş itiraz etmiyor tabi, harama inanıyor ama nefsine uymuş bir defa, kurtulamıyor. Üçüncü seferinde ona vaaz eden adam gelmiş demiş ki Bak demiş, vallahi demiş Allah seni affetmeyecek demiş. Çok tehlikeli bir sürgün Hem Allah'a yemin etmiş, hem de Allah seni affetmeyecek demiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu eski ümmetlerde olmuş, Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah teala da mahşerde ne yapacak? O yemin eden kuluna diyecek, sen benim avukatın mıydın da benim adıma yemin ediyorsun? Neden bildin ki ben bu adamı affetmeyeceğim? Öyleyse onu affettim seni cehenneme yolluyorum. Böyle de işleri var Allah'ımızın. Celle Celaluhu, kimsenin hakkında yorum yapmanın bir kere yok. İmanlı ölene Allah rahmet eylesin. Bazı hoca efendilerle de görüştüğü söyleniyor bu şarkıcının mesela. Bundan bir fayda olur mu? Olabilir efendi hazretlerimizden işittim ki o hurafe anlatmaz neyse yerinde buyurur bu rivayeti kitapta görmüş o yarın mahşerde diyor Mevlâ bir kulunu huzurunda hesaba çekiyor hesabı biraz bolu çıkıyor tabi Allah'ımız da kulunu affetmeye ne arıyor bahane arıyor ve soruyor kulum dünyada diyor benim dostlarımdan alim kullarımdan hiçbir bir yok muydu diyor yani bir tanışım, bir alim vardı dese hadi affettim diyecek biliyor musun? Adam da ne bozgadammış ki düşünüyor düşünüyor bir alim yok. O, o zaman aklına geliyor ki ya biliyor benim bir arkadaşım vardı o diyor alimlerle görüşür diyor. Bir arkadaşım vardı ben onu tanıyorum diye Mevla hadi seni de ona bağışladın buyurduğunu da imade ediyor. Yani inşallah ehli sünnet alimlerinle tanışmak, görüşmek yarın ahirette kurtuluşa vesile olacak inşallah değil mi? Ama Tazlak Nuri'lerle değil ha. Sen dersen ki ben Tazlak Nuri'yi tanıyorum, cehenneme zümer ha, dümdür gidersin ha. Çünkü Tazlak Nuri, sabık. Tanıdığın halin ne olsun? Elbis, ne olsun. Tamam mı? Tazlak Nuri'nin, yani öyle acayip halleri var, görüşleri var. 1400 senedir bu kadar sapık geçti böyle bir görüşü kimsenin olmadı yani. Mütezilesi gel, cebriyesi, kaderiyesi 72 dufurka var, bunun gibisi yok. Vallahi yok, yemin ediyorum ya. Bak geçen gün kastede yazıyor. Şerket Eği, Şerket Eği i sünnet görüşü bir adamdır ha? Yazları okunur yani. Ehl-i sünnet müdafaçidir. Tasavvufu kabul eder. Hak olanları tabii, sapıklara çatıyor. Bu Dazlak Nuri için yazmış ki Dazlak Niyazi dedi, Niyaziler tarılıyordu bu sefer, Nuri'ye çevirdik. Efendim, ne yazdı biliyor musun? Demiş ki, namazların sonunda dedi, Allah'ıma salli Allah'ıma barik oku, okuyan dedi, şirke düşer, gavur olur demiş. Anaştı kastı iki gün evvel yazdı, zındık tel tel kepiniyor diye başlık attı oraya. E şimdi, sanki barik okumak şirk olur mu ya? Böyle bir adam türedi memlekette ya sana sapıklıklarını saymaktan bitiremem de hangisini anlatacaksın? Ya burası onun yeri mi şimdi onun cevaplarına uğraşacağım? He? Halbuki Allah'ımız Celle Celaluhu salluna etekleriyle beraber seferber oldular Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuyorlar. Siz ne duruyorsunuz da okumuyorsunuz? Salat okuyun, selam edin. Bu ayeti kelimeden kerimeden dolayı Şafii mezhebine göre Ettehiyyatü'den sonra Allahuma salli, Allahuma bari okumak nedir? Namazın vacitlerindendir. Hanebi mezhebinde sünnetlerindendir. Dolayısıyla Salli okuyan nasıl gavur olacak tövbe ya Rabbi. İşte ben öyle demektim, namazın içinde okunmazmış. Namazın içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi okuyordu kendine salavat. Namazın içinde zaten. Ondan sonra cemaate soruyorum. allah Teala namaz kılar mı? Haşa. Kime kıracak ya? Oruç mı? Haşa. Cekat mi? Haşa gider mi? Ya Allah Celle amel. Peki bizim yaptığımız amellerden, allah Teala hiçbir amel yapar? Bir tane yapar. O da nedir? Peygambere salavat okur. Bizim gibi harfle, sesle okumaz ayrı dava. İnna Allah ve melâketi Allah'ta yusallûne Melekleriyle salavat okuyor. Kainatı yaratan Allah'ın bile yaptığı bir iş, bir amel. Ondan üstün amelimiz yok zaten. Sen ona şirk diyorsun. Onun için ne dedim? Bir ehl sünnet alemi tanımak azilette insanı Kurtaracak inşallah. Ama böyle tazlakları değil. Allah şehrlerinden ümmeti muhafaza Sapıkların belası, tehlikesi. Avrupa'yı sarmış. Nereye gidiyorum? Bunun fetvalarından amel eden milletler olduğunu söylüyorlar. Televizyon cemaatleri var ya, televizyon cemaatleri. Camiye gelmez, mağaz dinemez. Televizyonun başı olduğunu bunun fetvasını dinler. da kalkar işte. Kadın hayız halinde namaz kılar diyor. Oruçta da tutar diyor. Şimdi kadınlar şüphelenmeye başlamış, ne yapacağız, biz bu zamana kadar kılmadık da bu namazların günah mı girdi? Ulan siz misiniz? Ne günah gereken? O namaz zaten o zaman da Allah emretmiyor ki sana, ha, orucu tutacağım, namazı bağışlamış. Çünkü namaz günde beş kere, ayda diyelim, beş gün, yedi gün, on güne kadar çıkıyor. Bu büyük bir hesap tutuyor, her ayda bu tekerrür ediyor. Rabbimiz diyor, namazı bağışladım ki çok zorluk olmasın. Oruç zaten senede bir ay, ayda da en fazla tutmasa on gün, on günü bir sene senede kazansın diyor. Bu kolaylığı vermiş. Bu diyor ki, namazla kılacak, onu da diyor. Kadınların namazına zam yaptı şimdi. Ondan sonra cuma namazı iki rekattır diyor, önü yok, arkası yok, sünnetleri yok diyor. Oradan da iskonto yapıyor. Deli midir, ser, seni midir ben anlamadım yahu. Dini mübini İslam'ı oyuncağı çevirdi. Bunun bir de grubu var. İnşallah Müslümanlar bunlara karşı uyandırılıyordur. Ama ben bakıyorum, benim kadar da bunlar aleyhinde konuşan kimse çıkıyor. Polemiğe giremeyiz diyor polemiğe. Ne olmuş? Polemiğe neymiş? Anlamadığım gavurca laflar. Yani işte adamın adından bahsedersek işte bak. Takip açar da işte bize mahkeme açar da şey açardı. E Allah Teala yarın mahkeme-i kübrada dava açarsa niye bu sapık benim dinimi değiştirmeye katkıda bu kadar hocaydınız, bununla ince bir şey konuşmadınız. Yazı yazmadınız. Ya bunlar mühim meseleler. Halil Gülenç hocamız var. Urfa Müdür Şuhallame. Rekliye yazdım dedi Süleyman. O da ateşle oynuyor biliyor musun? O da diyor ki ya oca Hristiyan hep cennete girecek diyor. Bizim peygamberimize inanması şart değil diyor. O da öyle zındık çıktı. Onlar hep bir grup çalışıyor şimdi. Hep zaten televizyonlarda ondan onlar çıkarılıyor farkındaysanız. Sapıkların kanallarında. Ona diyor Et diye yazdım diyor gazetelere yolladım diyor. Dedim ki bu adam dinimizi değiştirmeye kalktı. Buna cevaplar veriyorum. Bunu yayınlar mısınız? Birkaç gazete yayınladı. Milli gazete yayınladı. bir gazetesinin en çok yayınlaması da alırken çünkü Tavaz'da okuluyor. Kalktı dedi ki, adam e adama şimdi cevap hakkı doğar. Biz adamlarla uğraşamayız. Boş ver dedi. Yayınlamadı diyor. E peki kardeşim şimdi bizim dinimize adam saldırıyor. Buna bir cevap vereceğiz. Ya ne zaman kullanacağız ya? Yani ne zaman İslamiyet yaşayacağız? Adam cevap hakkı doğar. doğru Ondan sonra yazın yazan zaten altında adı var, sanı var, sahibi belli yazının. Açılırsa dava ona açılacak. O adam onu göze alıyor, sen niye bunu yayınlamıyorsun? İşte Müslümanız diyen kanallar, Müslümanız geçinen gazeteler, dergiler, ehli sünneti bu şekilde müdafaa etseydiler, bugün bu sapıklar yüz bulur muydu? Bulamazdı ama bak şimdi meydanda cirit atıyorlar. Borçluğu buldular. İnşallah Rabbim fırsatlarını yakını ellerinden alacak inşallah. Orlar ötemezsin inşallah. Şimdi ne? bir şarkıcı ölmüştür. İmanını kurtardıysa Allah rahmet eylesi diyoruz. Müslümanların aleyhinde bir sözü işitilmemiş. Müslümanlara karşı görülmemiş. Müslümanlardan sıcak görünmüş, hocalardan görüşmüş olduğu vaat ediliyor. Bunlar da bir artı puan kazandırıyor. Tabi Allah Teala daha iyisini bilir. Meselemiz o değil. Meselemiz şu ki bunun arkasından milyonlar ağlıyor, üzülüyor ve bugün gazetede, uçakta okudum gelirken birisi intihar etti. Bugün gazetede yazıyor, bir çocuk dayanamadı diyor, tarla ilacı, tarlaları ilaçlayıyorlar ya, zehirli. İki gün üç gün şarkıları dinledi, dinledi diyor, onlar içti diyor, tarla ilacını diyor, intihar etti, bir de elveda şarkısını yanlış duvara gitti diyor. Şimdi ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya? Allah'ın bu kadar selam var mı? Peygamberin yoluna canlı veren var mı? Bir evli sünnet, insan çıkmadı gibi böyle, yani ne bileyim ben canın feda olsun Rasulullah'ın bu mutafaa edeceğim diye. Adam ödü kopuyor herkesin. O kalkmış şarkıcının uğruna, canı verdi gitti şimdi. Oldu mu bu? Müslümanlar kimler sevdiriliyor bize? Yine bu en iyisi diyelim. Hiç yedi para etmezler bu millete. Sevdiriliyor. Uygun mudur? Herkese değerini vermek lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in valisleri var, vekilleri var. Peygamber Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَدَّى أَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَاَنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ben sizin birinize canından, malından, oğlundan, kızından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmediğim sürece o kişi iman etmiş değildir. Peki Peygamber'i canınızdan çok sevebiliyor muyuz? Lafta seviyoruz, adama diyorsun ki Allah'a ne kadar seviyorsun? Canımdan çok diyor. Canımı veririm diyor, öyle mi? E, canını verme diyor, sabah namazına gel, uykum var diyor. <gülüyor> Peygamberi seviyor musun diyor seviyorum. ne kadar seviyorsun? Canımdan çok seviyorum diyor. E, sakalını bırak diyorsun, karı mısaade etmez diyor. <gülüyor> Karıyı mı daha çok seviyorum, peygamberimiz çıktı şimdi meydana. Halbuki karıdan da değil, bahanesi karıya atıyor bu. Canım, hanım kardeşlerimiz şuurludur maşallah bir gün Medine'ye benediyiz İslam camiye giriyoruz efendi hazretleri de ya önüm de o da mübarek bu işe merak önüne gelenin sakalı bırak diyor adam da dedi ki ya hanım dedi müsaadım ya o dedi hacca gelene kadar hanım hanım şimdi hacca geldin hacca gidince bırakırım diyorlar herkes e şimdi hacca geldin dedi şeytan burada da başka bir şey mi oku diyor size dedi ya haçta bırakılacak işte şimdi hadi bırak zaten hac diye bir şart yok önceden bırakıldım hanım bu sefer bahane etti hanım da arkadan geliyormuş yalan söyleme dedi be Oca Efendi dedi. Kırk kere söyledim dedi mesela. Bahane etmeye ne lüzum var. <gülüyor> şimdi Allah'ı seviyorum, Peygamber'i çok seviyorum demek laftan olmuyor. Anlatabiliyor muyum? İspat istiyor. Bak adam, şarkıcının arkasından seviyormuş demek ki. İşte zehri gitti. Nereye gitti şimdi? İntihar eden nereye gider? Baderani abdibi nefsihi harramtu aleyin cenne. Hadisi kutsi de Buhari-i Şerif'te. Kulun bana gelmekte acele etti, ben de cenneti ona haram ettim Allah buyuruyor. Oldu mu şimdi? Ne gidiyorsun ya? Tamam üzülebilirsin, fakat bu kadar aşırılık, canını vermek ne manasıdır? Muhterem kardeşlerim, inşallah biz o sevgiyi Allah'a karşı, Rasûlü'ne karşı, dostlarına karşı, alimlere karşı göstereceğiz. İkram edeceğiz alimlerimize. Ekremul ulema. ''Men ekrame âlimen tepede krame 70 neviyyâ'' Bir âlime ikram eden, yetmiş peygambere ikram etmiş sayılır. İhanet eden, yetmiş peygambere ihanet etmiş sayılır. Tabii âlime ikram ne demek? Sözünü dinlemek, amel etmek demek. E yemek yedirmek meselesi ayrı dava. O da var sünnettedir. Anlatabiliyor muyum? Buhari hadîs-i şerifinde, sahabe-i ikram peygamberimizi ve sellem, evine davet ettiğinde, Namaz kıldıktan sonra ne ikram ediyorlarmış? Ne yaptı? varsa yemekleri, ikram ediyorlar. Şarihler aynı, kastalani, askalani hep diyorlar ki, buradan anlaşılıyor ki alimler de El ulenâ ve razzetül enbiya, alimler peygamberlerin nesidir? Varisleridir, vekilleridir, onları da evine davet eden bir ikram yapmalıdır diyorlar. E tabi, benim maksimum da evinizin evine gelme. Bana ne ikram edeceğim? Baklava desem bana yasak börek yasak, pilav yasak, benim gibi hasta hocayı bulursanız çok kan edersiniz. Ne ikram edeceğim? Bir çorbayla çalıştırırsın. Ama mesele sevmek. Mesele sevmek. Öbürü baklava, börek verir, kuzu keser ama dediğini dinlemez. Öbürü kuru ekmek verir ama amel eder. Kalbinden sever. Mevla bunu bilmek derim. Şimdi alimlere verilecek değeri bu şekilde şarkıcılara vermenin ne marah var? bizim millet böyle bir hale düştü. Bir de devlet sanatçılığı çıktı. Şimdi kime devlet sanatçılığı verildiyse tek tek ölmeye başladı onlarda nasıl oluyorsa sırayla. La havle ve la boveteyyabe daha bu zamana kadar devlet alimi diye bir tabir duymadım. Devletin alimi buldu içine, böyle bir şey yok. Ama sanatçı oldun mu, baldırbaçak açtın mı, oluyorsun. Ne işin anlaşılmadı yani. Kime değer veriyorsun? Neye değer veriyorsun? Kur'an ilmi okuyan hiç değeri yok, Havuz olsan, hoca olsan Adam bana dedi ki, hem de imam Fatih'de bir tutamda sakalı var İmam-ı Azam olsan dedi, seni vazet ettiremem dedi, diploman yok dedi bana Şimdi imam ı Azam gelse, diplomasız onu müezi yapmazlar imam ı Azam Böyle bir kayıp zamana kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ahir zamanda alimler Ümmetime kerih gelecek Öyle bir gün gelecek diyor Eşek gibi murdan gelecek yani nasıl ki şurada bir eşek leşi olsa burnunu tıkan kaçar, bir alim gören öyle kaçacak diyor. Hakikaten o zamanlara geliyoruz. Gerçi siz elhamdülüğüne alimleri sevenlerdensiniz. Ama tabii alimlerden alimlere fark var. Alim şimdi nasıl? E, kran tuvalet, sinek kaydı traş olursa, da lazımlık boynunda yular, ne oluyor bu sefer? E, adam zaten aynı tas aynı hamam, ona şimdi bakıp da kaçan olur mu? Bu da bizden diyor, kaçmaz ki. Ama kafada sarık olursa, kenesinde sakal, üstünde de cüppe salvar, gören, kaçıyor. Aman diyor ya ödü kopuyor ya, ne kaçıyorsun ya? Birisi bana değdi de böyle çerya çatmış gibi kolunu çekti garajdan. Ben de dedim, bir şey mi oldu adama falan? Meğer tipimi beğenmedi falan, yani ne var bende? Sarı peygamberi sünneti, sakal onun sünneti, cüppe onun sünneti sen, demek ki peygamberi görsem ondan da kaçacağım. Yine ne rezillik? Zamanımız böyle. Maalesef. Ama kardeşlerim şunu bilin ki <gülüyor> bir alimin ölmesi ne demek? Bir alemin ölmesi demek. Bir şarkıcının ölmesine benzemez. Bir alim öldüğü zaman 7 milyar ölmüştür. Cihan ölmüştür. Allah yokluklarını göstermesin. Hocalarımızın, <gülüyor> şeflerimizin, üstadlarımızın Başımızdan eksik etmesin, onların yokluğu ne kadar feci. Hızır Efendi hocamız şehit edildi değil mi? Caminin içerisinde şehit edildi mübarek. Sarılbaşı'nda cübbesi sırtında, abdestli zikir halinde adamı geldi, hainler ne olduğu da belli değil, katilleri de bulunamadı. Kurşunları sıktı, beynine sıktılar, gittiler. O mübarek hocamıza. Bu kadar Müslüman gazete, basın, var, kanal var, hangisi bu hoca efendi hakkında bir malumat verdi millete. Yok, hocamız şehit edildi, hem de normal ölüm değil yani şehit edildi. Bu kadar Müslüman kanallarda. E ben şimdi bunları anlatmamda hakkım değil mi? Bir alimi camide vuruyorlar, kimsenin çıkıyor. Bir satır haberler geçiyor. Onu zaten öbür kanallarda veriyor. Niye biz alimlerimize sahip çıkmıyoruz, şarkıcılara sahip çıkıldığı kadar? O zaman işte alimin canı ucuz olur, öne gelen vurup Bak alimler tehekâsında kalır. Hakimiz Sefâreke ve Teâlâ Hüle esta'idu <Sessizlik> billah Fema beket aleyhüm sema'u vel arzu ve ma kânun zari'i Firavun ve hanedanı bir milyon altı yüz binisiz ordusuyla Kızıldeniz'den biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'a açılan yolda geçmek isterken ne oldu? Deniz zelerine kapandı ve hepsi boğuldu var, biliyorsunuz. Tabi onu da kıssasızda bilmediğiniz neler vardır ama şimdi vakti yok. Onların peşinden ne oldu Allah Teala buyuruyor ki Firavun ve adamları bir milyon altı yüz bin kişi bir anda öldü ne gökler ağladı ne yerler ağladı. Ayete bak. Bu ayetin tesiri de diyor ki Bundan anlaşıldığına göre Allah'ın dostları öldüğü zaman yerler de ağlar gökler de ağlar. Bir mümin öldüğü zaman seccadesi ağlar. Tesbihi ağlar. Bir daha benden namaz kılamayacak diye. Mesele kime ağlayacağımızı bile? Sanki yedimin imamı var dedi. Mehmet Efendi bizim Fatih'te bir cami var adı Sanki Yedim. Ne demek o? Onu yaptıran adam ne yapmış biliyor musun? Manavda muzu görürmüş. Ya bu muzu şimdi alsam bir milyon. Sanki yedim dermiş bir milyonu ayırmış bir tarafa. O Sanki Yedim dedikleriyle biriktirdiği paralarla o cami yaptı. Sanki yedim. Adı şimdi aynen. Biz de öyle sanki yedim desek ne camiler yapardık da biz illa yeyelim diyoruz. Bunun üzerine o da imamı vardı, Lapur Mehmet efendi derdi bana. Şakacıydı diyor. derdi ki sanki yedim. sanki imamı geldi. Efendi Hazretlerinin ziyarete gelirdi. Hafız-ı çok kuvvetli hafız. Daha öyle hafız belki de dünyada yok. Evet. Ramazan'da ne yapardı biliyor musunuz? Kadir gecesine kadar teravihde bir hatim yapardı, son üç gecede de bir hatim yapardı. Bir kere dedi ki ki bu sene dedi, namazanda tek hatim yapalım deyince, Şemaltan biri de demiş ki, herhalde hocam ne yaptı, zayıfladı demiş filan. Vay öyle mi dedi, beni dayanan gelsin demiş, bir gecede yapacağım. Buna şahitler var, Hacı Salim'in de hazretleri vardı, o da vefat etti 90 yaşında evriyaullah'tan. Mübarek zat. O dedi, ben de bulundum dedi, kan burada güzel. O nasıl dayandı? Yedi sekiz saat sürmüş. Yapsa yazan da başlatlar, dedi bir işte yemek yeme vakit kalmamış. Zor. Limonatalar tüplerle böyle hazırlamışlar önceden, bir kere katkılan, bir bardak limonata, ayakta duran, küp düşen falan. Ne yani oldu kadar uyudu, yedi saat çekip çağırdı. Mubareğin ağzı, Kur'an'ın kalıbı gibiydi böyle. Efendim? Böyle okurdu. Öyle bir hafız daha. Zor bulurdu. O da vefat etti, gencecik. Çok da genç değilse de, atmış filan. Onun vefatından sonra Hacı Sâle Hazretlerini ziyarete gittik de buyurdu ki mübarek, mihrap ağlıyor dedi. Ne demek mihrap ağlıyor? Nerede bulacağım o mihrap? Bir daha öyle bir gecede hadim yapacak imam. Onun için ağlanacak bunlardır kardeşim, değer verilecek bunlardır. Kur'an'a değer vermektir, Allah'ın ilmine değer vermektir. Maalesef milletimiz bu değerlerden mahrum bırakılmış Öyle mi? Şarkıcıların, türkücülere Arkasından, efendim, bu şekilde kendilerini öldürecek hale getirilmişlerdir. Allah'ım bu gafletten ikaz eylesin, bu milleti hayırla ıslah eylesin, dini değerlere tekrar eskisinden ziyade sımsıkı sarılmaya muvaffak eylesin. Amin. Evet, ama şunu demiyorum, ne demiyorum, bir şarjıcı öldü cehenneme gitti Dedi mi ben? He? Allah bilir dedi değil mi? İstediğini affeder, istediğini azap eder. Öyle demedik mi? Yani bunu baştan niye söyledim? Anlatabildiniz mi? Ehli sünnet ölçüsünü kaçırmayalım diye Yoksa Bektaşı gibi, Bektaşı oturtmuş cenarda, cenazeler geçiyormuş sırada. Demiş ki bu kimin cenazesi demiş. Demişler ki Neyzen Ahmet Efendi. Neyzen ne demek? Ne Çalan. Arkadan bir cenazede bu kim deniyor? Udi Mehmet Efendi. Udi ne demek? Uççalan arkadan de bir demiş ki desene cehennemde gündüz var e şimdi bu denmez Şimdi ne biliyorsun adamın cehenneme gideceğini değil mi? Garantisi yok, Allah bilir. İstediğini afeder, istediğine azap eder. Ama bir de şöyle bir laf da var, bu da adamı kafir eder, bunu da duyuyorum. Sizi uyarıyorum. Diyorlar ki bu sanatçılar hep cehenneme gidecekse ben de gideyim. Ben bunu duydum, siz duyuyor musunuz? Bu lafı diyen kafir olur ha. Çünkü niçin bu? Cehennemi hafife almak, yani Allah'ın azabını küçümsemek. Yani ne olacak fark etmez yansakta olabilir gibi. Bunlar cehennemdeyse diyor ben de bunları çok seviyorum. Ben de gideyim oraya diyor. Bunu Müslüman der mi? Yahu cehenneme gitmek laflan mu? Allah muhafaza eylesin. Şimdi bu hakikatleri duyurmuş oldu. Allah tebareke ve te teala tesirini hepinizde fark eylesin. Bundan sonra alimlere ikram etmeyi, değer vermeyi nasip eylesin. Kardeşlerim. Bu mühim bir meseledir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Mevla Teala Hazretleri Hadis-i Kudsi'de buyuruyor ''İnni alimun idbukull alimin'' ''Ben çok ilim sahibiyim, her ziyade ilim sahibini severim Allah.'' buyuruyor. Tabi ki ehl Sünnet üzere olmak şartı. ''İnne Rabbimiz de hasi cellesine sta'lümle <gülüyor> vellezine urtul ilme deracat'' İlim sahiplerini derecelerle yükselteceğim Allah buyuruyor. Allah'ın yükselttiğine sen de değer ver. Allah'ın alçak tuttuğu işe kıymet verme. Mevla hangi mesleğe itibar ediyor? Sen de ona itibar et. O da nedir? Resulullah'ın vekaletidir sallallahu aleyhi ve sellem. miraz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hadis-i şerifte ''İnnel <gülüyor> lehu'' مَنْفِ السَّمَاءَ وَاجِرَ مَنْفِ الْاَوْوِيْهِ حَتَّ الْح۪ي تَعْنُ فِي الْبَحْرِ۪ي Kütübü Sitte'de geçer, bir âlimin günahlarının affolması için göklerde ne kadar melek var, yerlerde ne kadar canlı mahrumat var, hepsi istiğfar eder. Hatta denizdeki balıklar da onlar için istiğfar eder. Şu ilme verdiği Allah'ın Rasûlü'nün de Balıkları seferber etmiş, âlimin günahının için istiğfar ettiriyor. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُوا Melekler ne yapar? İlim sahibinin hoşnutluğu için kanatlarını onun ayaklarının altına kererler. Dünyanın en büyük kralı gelse ne sererler? Yülden halı sererler. En kalitelisini serseler, itekten halı sererler. Ama bir alime melekler kanatlarını gererler diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya dikkat edelim. Bunlar efadî Din ilminin önemi, fıkıh ilminin önemi, fıkıh ilmi. Anladınız mı? Dinin bilenin değeri çok büyük. Ama maalesef bugün milletimizin gözünde hiç din ilimlerinin önemi değeri kalmamış durumdadır. Ne Ama siz inşallah bu değerleri yeniden canlandıracaksınız. Çocuk çocuklarınızı bu yönde yetiştireceksiniz. İnşallah bizim zamanımızda Allah'ın dininin ilmi gereken değerini bulacak inşallah. Bugüne kadar ne oldu oldu bundan sonra bu işi bu yamuklukları düzeltelim. Evet. Şimdi Geçen gelişimde Belki ettim getirememiştim herhalde İtikakla ilgili Bir Risale Yazdım demiştik miydim? Demiştim. Baskıya vermiştik sizden sonra basıldı ama ben iki aydır gelemediğim için Size şimdi geldi, bu ne hakkındadır? ehl sünnet ve cemaat mezhebinin inançları hakkındadır. Bu Risale. Sırada altıncıdır ama önemli birincidir. Çünkü ilk meselemiz nedir? İmamdır. İntikazı sağlam olmayanın ameli de hükümsüzdür. Şimdi bunun başında amen-tübillah'tan yaz. Hoca ben amen-tübillah'ı çoktan biliyorum canım. Öyle mi? Bak amen-tübillah demekle adam müslüman olmaz? Önce Allah'ı tanımak, Sonra inanmak lazım öyle değil mi? Ben Allah'a inandım deyip Allah baba dersen ne olur? E ben Allah yukarıda dersen ne olur? Ben Allah'a inandım deyip oğlu var, kızı var, karısı var dersen ne olur? Hristiyanlar gibi. Ve melaike ki meleklerine inandım dediğin zaman da melekler dişidir dersen ne olur? He? Çocuklara sordum da bir kere ahmeti'yi saydılar size. Meleklere geldiler, erkek miler, dişi miler dediler ki dişidirler. ''Oğlum evladım siz bunu nereden öğrendiniz? Hocamız mı dedi size bunu?'' ''Hocamız demedi, e, biz nereden?'' meleklerinden tanıdık.'' diyor. ''Aaa!'' 20 sene evvel böyle bir film varmıştı. Bir manyakça vuruyor, Adına takmış melekler diye kelekler bunu zannetmiş, melekler dişidirler.'' ''E şimdi sen dersen ki melekler dişidirler ne oldu?'' ''Esta'le billâh, innellezîne lâ yubinûle bil âhirâti, ve yusemmûnel melâikete tesdete lunzâ.'' Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takarlar Allah buyuruyor. Bak gördün mü imansız olur. Ve kütüb kitaplarına inandım demekten olmaz. Kur'an'ın bütün hükümlerine iman gerekiyor. Bunun size bir sohbetini yaparım sonra. Bir adamla rastlaştık da, efendi hazretleri de vardı yanımızda mübarek. Adama ayet, hadis neler okuduksa, hırsızın kolu kesilmesi, kızas meselesi, Zinahlere yüz topa bedeli gibi Kur'anın nasları salim açık ifadeleriyle gelen hükümleri ben bunlar dedi Kur'an'da olsa da inanmam dedi peşinden de diyor ki ben de abdestliyim namaz kılıyorum ha işte böyle yavrumlar camilerde bol bulunur Onun hüküm ve hükümiyi dinde ne inandığını ne bileceksin ve yamilahir ahiret gününe inanmak e bir nene vardı 70 yaşında vardı o zaman beş beş kadardı üç ayları tutardı. Devam adım okur, ament okur. Bana dedi ki öldükten sonra dirilecek miyiz dedi uşağım dedi. Tövbe yarabbim. Madem dirilmeyeceğiz dedim sen bu kadar namazı niye kılıyorsun dedim. Dedi ya hiç aklın ermiyor bu dirilme işine dedi ya. Allah Allah. Çok bunun misalleri var bende. Ben hatta çok içeceğim. 20 senedir görüşüyorum milletinden beraberim ben. Öyle insanlara rastlıyorum da. Onun için amentten başlamanızı tavsiye ederim size. Millete de amen vermenizi tavsiye ederim ama esas mesele ondan sonra Esas mesele nedir? Amen sonra neler geliyor? Allah'ımız hakkında Bir defa intikadi maturidi Mâ tûrîdî kimdir itikatta bunları bilmemiz Bundan sonra Allah'ımızın Celle Celaluhu Zatıyla, sıfatlarıyla, efaliyle ilgili ilimler Siz bunları biliyor musunuz? Biliyorum diyene bir soru sorarım şimdi E peki Mevla'nın sıfatları var mıdır, yok mudur diyorum, vardır diyorlar, sayın diyorum, sayamıyorlar. Sıfat-ı Sıfat-ı sıfat Allah'ı tanımadan nasıl yandın? Yahu bir şarkıcının hayatını ezberledin be! Allah'ın sıfatlarından haberi yok! Öleceksin, Allah'ın huzuruna gideceksin! He? Hayat, dirilik, ilim, bilmek, şemrişitmek, mesaj görmek, irade arzu etmek, kudret gücü etmek, kelam konuşmak, tekrin icat etmek, bütün bunların izahları var burada. Onları böyle ezberlemekle de olmaz. Ne demek istediğini de anlamak lazım, kapağın gibi olmaz ki. Ondan sonra vücut, varlık, kıdem. Evveli olmamak, bekağı, sonra olmamak, vehdaniyet tep olmak, halefetü'l-habadîr, sonradan yaratılanlara benzememek, kıyam binevsi, kendi zatıyla durabilmek. Zıfat icabeti, ehtiyatı ilmek, işte, matem öldürmek, teflik yaratmak, teflik hızlandırmak gibi. Bunların hepsinin izahları var. Bu sıfatlar zatının aynı mıdır, gayrı mıdır, ne aynıdır, ne gayrıdır gibi ilimle lazım. Allah'ı bilmeye geldiniz. Kör kalmayınız. Burada kör kalan ahirette daha kör çıkar. Ta'dililla memen jaane bi hadihi a'malu fil ahireti a'ma ve qallu Dünyada kör olan ahirette de kör olur, hepten sapık olur. Kör olandan maksat nedir? Kalp gözü kör olandır. Allah bizi kendisini bilmemekten muhafaza eylesin. Bu dünya yemek içmek bakımından on kuruş etmez. Ama Allah'ı bilmek bakımından bazı biçilmez. Çünkü Allah'ı tanımanın mektebi neresi? Dünyadır öldükten sonra bir daha Allah ne bulunur ne bilinir. Burada tanıyan cennette cemalini görür inşallah. İşte Allah'ınızı tanıma günlere yazılmış madde madde. Ondan sonra elfaz küfür, ef'ali küfür. Neler insanı kafir eder meseleleri. Ondan sonra ehli sünnetten olmak için inanılması gereken konular kaç madde? yirmi dokuz madde bunları bileceksin ki elif ünnet olacaksın ondan sonra sabıdır gidersin bağız bitti adamın biri kaptı hoca efendi ne var bizi aydınlatır mısın? dedim ki karattı seni dedi dedi tazlak nuru karattı dedi ne oldu dedim keçenin televizyonda sordular dedi sırat köprüsü var mıdır demişler yok öyle bir şey ya demiş ben de şüphelenliyim diyor. lan sen nasıl elisin ne için dedi hemen şüpheye düştüm siz cahil olursan böyle biz Çatarsın bir şaşkına sen de şaşarsın. İmanın öyle sağlam olacak ki bütün dünyanın cevabı gelse Sen kep kalsan bildiğim haktır diyeceğim. İman budur. Şubeye gelmez. İşte o 29 konu En sonundan itibaren <gülüyor> Yazılır. Belki cemaatin hepsine bu rüşaleler bilmiyorum yetmeyebilir. 300 kısım tane getirebilmişler arkadaşlar. Almanya'dan getirdiler. Orada kalmıştı. Şimdi dışarıda size arz edilecek. Ölmeden evvel okumanızı tavsiye ediyorum siz de dersiniz ki şimdi daha ölmüyoruz henüz ölene kadar yolu var ama herhal ölebilirsiniz değil mi? buradan çıkacağına canlı biri yemin etsin hele ben edemem öyleyse ölmeden ne demek? hemen demek ilk iş demek çünkü mesela itikata gelince namazın kazası var kılmazın cezası var yanarsın çıkması var Gennete yine gitmesi var. imanın var ise. Peki imanında sakatlık var ise, telafisi var mı? He? Bak ne diyorum sana? Şurada yazılanlara, ben ihtilaflı konulara girmedim. O şöyle dedi, bu böyle dedi, kıylık hale yer vermedim. Çünkü mesele, müttefek bunale olan bütün imamların kabul ettiği, ehli sünnet olanın inanması gereken meseleler küçük yazdım. Ben bunu şerh yapsaydım, 500 sayfa kitap olur, tabi o zaman ayet, hadis, ceniz, doküman, kaynak kafanızda kalmaz, ezberlemek zor olur diye ben bunu metin yaptım, neden? adam bunu ezberleyecek bu onun imanı bununla yaşayacak, bununla ölecek e bu maddeleri bilmeden olur mu? siz hepiniz ehl-i sünnetsiniz elhamdülillah bu zamana kadar ehl-i sünnet olarak yaşadık Allah ölürken de ehl-i sünnet üzere ölmeyi nasip eylesin ama tabi bilerek ehl-i sünnetim demek başka ne olduğunu bilmeden ben ehl-i demek başka bu da tehlike nerede? sen ehl-i Allah kabul eder ama bir sapık karşına çıkarsa senin de bilgin yoksa o konuda seni ne yapar? saptırabilir değil mi? çünkü sen bilgin yok boş kap boş kap ne olur? ne korsan? o dolar değil mi? boş kap olmamanızı, okumanızı tavsiye ediyorum şimdi bazı tarikatlar çıkmış Diyorlarmış ki bizim şey uçuyor bize bağlananlar diyorlarmış tamam hiçbir şeye lüzum yok suhabbet, vaat, ilim bir defa bizden bir ders aldın mı diyormuş uçuşa geçersin ben de diyorum iyi uçuşlar nereye uçuyorsun kanatsız nereye uçuyorsun mutleremler şimdi İmam Rabbani Hazretleri, 70 bin evliyanın sendarı, mektuba sahibi ne buyuruyor? Uçmak için iki kanat lazım. Birinci kanat nedir? İrtikat. Şu yazılanlara inanmak. İkinci kanat nedir? Fıkıh ilmini bilerek ilmi halini yerine getirmek. Ondan sonra tarikata girilir. Allah nasip ederse manevi yolda ilerlerse uçabilirsin de. Allah öyle zatlarda yaratmıştır. Gözünü yum Mekke'ye gidenler de var. Sabah namazını her sefer Mekke'de kılanlar da olmuş. O uçuşları biz kabul ediyoruz. Tasavvuf haktır. Ehli sünnet üzere yapıldığı takdirde en büyük makamlara ulaştırır ama kanat takmadan değil uçmak sen yerde bile yürüyemezsin bu bastı bacaklan. Onun için evvela imanımızı tahsiye edelim. Sonra fıkha göre amel edelim. Ondan sonra Rabbimizi zikredelim ve Allah'ımıza kavuşmanın yolunu Bulalım inşallah. Bu risalesiyle itikat hususlarında eksik bırakmaz. İnanmanız gereken bütün konuları aydınlatacak inşallah Rahman. Ayrıca yine ilanlarımızdan olmak üzere Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hilye getirdik. Hilye nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tariftir. Kim yaptı bu tarifi? Hâsı Ali kerem Allah ve Celle. Nerede geçer? Kirmizi de geçer. Bu hilye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boyunu, boynunu, kaşını, gözünü, göğsünü, gönlünü tarif ediyor. Açın onu siz ayaktan. Bak bu mübarek besmeleden doğru. Şöyle gösterin. Dört tarafında dört halife, ciharı yar gücün. Başında besmele ortasında rahmetellilah alemin ayeti ve buna bakıldığı zaman Burada yazılanlar sadece Muhammed Mustafa'yı yansıtıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buna bakan Resulullah'ı görmüş gibi. Niye? Onun hilyesi, onun tarihi arkasında arkasında nesi var? İngilizcesi ve Türkçesi. Yani Arapçasına bereket için bakılır da anlamak için de Türkçesinde okunur. Resulullah Efendimiz'in kaşı nasıldı, gözü nasıldı, gönlü nasıldı? Bu hilye. İnşallah ziyaret edin yani evinizde en temiz en güzel bir yere asın sakın karşısında çıplak filmler oynatmayın haa saygınızı edebinizi koruyun muhafaza edin camikanlı bir çerçeve yaparsanız önü de gözükür arkası da okunur arkasındaki Türkçesini de ezberleyin çünkü mezara indiğimizde Rasulullah Efendimiz gelecek Bukhari hadisinde melekler soracak bu zatı tanıyor musun? Kimdir? İmanlı kurtaran tanımaz mıyım o benim peygamberimdir diyecek cevabını verecek. İmanlı kurtaramazsa veya buna ise açacak ağzını ha diye bıkarız. Bir şeyler diyorlardı insanlar ama ben bunu tanımıyordum peygamber olarak diyecek. O zaman sopayı yiyecek. Hadisleri Bukhari'dir. Bir ateşten kamçı vurulacak, kabri ateş olacak. Yani mezara indiğimizde daha mahşere çıkmadan Rasulullah'a göreceğiz inşallah. Ama Rabbim imanla görmeyi nasip etsin ki Bu benim tanıdığım peygamberimdir diyebilmeyi nasip eylesin. Onun için dünyadayken gel tanışalım efendim. Peygamberimizi tanıyalım. Şemailini hiyyesini sayalım. Güzel okuyalım ezberleyelim. Yani şöyle bir insan gözünü yumduğu zaman Kainatın Efendisi'ni gözünün önüne getirebilmeli. Ama Şimdi beni kötü kötü konuşturmayın, bizim millet gözünü yumunca neler hayal ediyor? Sokakta gördüğün karıyı, gözünü yumsa hemen hatırına getirin. Peygamber hatırında var mı? Yok. Ama yarın lazım olacak, şafaatı nasip olacak inşallah cümlemize. Bu hüniye-i şerife özel baskıdır. Kağıdı özel, basımında renkleri özel ayarlanmış. Yazarı kimdir? Muhammed Öztüay, kimdir bu? Bu kardeşimiz dünyada Kur'an yazma birincisi olmuş. Türkiye'den olmak üzere, Araplardan da güzel yazıyor. Zaten hat sanatı en çok nerede gelişmiş? Osmanlı'da gelişmiş. Bu kardeşimizin yazısı da Osmanlı'yı bile sollamış gibi bir durumda. Öyle güzel yazıyor, gencecik. Aynı kardeşimizin Kur'an'ları da var basılmış, çok özel, orijinal, dışarıda ama on tane var Kur'an'ı çok çok. Şu anda elimizde. Hilyesi bu yazılan hilyesidir. Bu da size arz ediliyor. Yani yazının sanat estetiği var. Dünya birincisinin yazısı olması, tezidinin süslemesi, sanatının değeri var. İnşallah hepiniz manevi değerlere sahip çıkarsınız. Bu efendim ee, hilyede Kur'an-ı Kerimlerine çıkarken size arz edilecekler. İnşallahı Rahman. Yine kardeşlerimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hacca gidenler diyor, kabir ziyaretinden bahseder misiniz diye not gelmiş. Efendim, hadis-i şerîmlerine مَنْ جَارَن۪ي بَعْدِ وَفَات۪ي فَكَاًَّ مَا sonra beni ziyaret eden, sanki sağlığında beni ziyaret etmiş gibidir. İnşallah hacca gidenlere nasip olacak. Bize de dua ederler. Hattan sonra Rasulullah beni ziyaret etmemek büyük bir efendim, bahtsızlıktır, talihsizliktir, nasipsizliktir, mahrumluktur. Hepiniz tabii tüm milleti zaten çok düşkündür sallallahu aleyhi ve sellem, ziyarete. İnşallah kabri ziyaret mühim vazifelerimizden biridir. allah Teala hepimize nasip eylesin, gidemeyenlere de helal mahalle nasip eylesin, gidenlere de tekrarını nasip eylesin. Amin. Şimdi yine dua kitabımız dışarıda size arz ediliyor. Bu geçen sefer gelmişti herhalde. Efendim almamış olanlar alsınlar okusunlar ve amel etsinler inşallah mesela bir hadis-i açtım diyelim bir tane misal ne diyor Ebu Muhammeden radıyallaha Resulullah s.a.m buyuruyor ki bir müslüman camiden çıkmak istediği zaman şimdi bak camiden çıkacaksınız akşamı kılacağız inşallah ama camiden çıkarken ne olur İblis bütün ordularını toplar diyor Niçin? tam adam camiden çıkıyor camiden çıkan ne olur sevapla çıkar, hırsız neye merak olur? Hırsız boş eve girer mi? Hırsız nereye girer? Mücevher olan eve girer. Şeytan kimle uğraşır? Sevabı olanla uğraşır. Bizim millet diyor ki ya şeytan da hep hepimizle uğraşıyor diyor. Bu kahvedekilerle niye uğraşır? Ulan kahvedekilerle ne uğraşır? Elimizde o da içki içiyor. Şeytan yanaşmıyor bir daha. Beni sollamış gidiyor diyor. Ama adam camideyse şeytan ona musallat oluyor. Arı nasıl ki arıların arılar bey arının başına toplanırmış ben arıcılık bilmiyorum, siz bilirsiniz arılar bey arının başına toplandığı gibi iblis ordularıyla şimdi kapıda toplanıyor millet camiden çıkacağı zaman e ne olacak? sizin biriniz kalkarken camiden çıkarken kapıda derse ki Allahümme inni eûdübike min iblise ve cülûdihi ey Allah'ım iblislik ordularından ve kendisinden sana sığınırım derse Çıksın kapıdan, hiç şeytan karar veremezdi. E bu dua mesela şimdi camiden çıkma duası. 81. sayfada. Bunun gibi var burada 400'den fazla dua. Hepsi bize lazım mı? Lazım. İlgilendirir, çok önemli ilgilendirir. İnşallah Rabbim amel etmeyi de nasip eylesin. Burada okurken değil de kapıdan çıkarken okumayı nasip eylesin. Helim hikayesi var Derdi ki eşek, Afedersiniz. 9 türlü yüzgeç bilirmiş. Şey, balıklama, bağlama, köpekleme yani dokuz türlü yüzme bilirmiş denize düştü mü, hepsini unutur boğulurmuş şimdi biz de vaaz ederken dinlerken bu kadar ayet, hadis biliriz kapıdan çıkarken yine duasını unuturuz Allah Teala zamanında okumayı nasip eylesin şeytanın cümlemize musallat eylemesin efendim bu dua kitabımızda itikad misalemiz ve ve Kur'anlarımız Vakfın yararına olmak üzere dışarıda size arz edilecek. Şimdi kardeşlerimiz Hoca Efendinin ricasını yerine getirmek üzere namaz kılan kardeşlerimizi hepimiz kılıyoruz. Tadil erken meselesine de kısaca değinelim. Hızlı kılıyoruz. Ama bu hızlının şekli nedir? Şimdi hükua inerken hızlı inseniz zararı var mı? Yok. Hükudan kalkarken hızlı kalksanız zararı var mı? Yok. Secdeye inerken, zıpkın gibi indiniz, zararı var mı? Yok. Kalkarken sivik mi kalktınız, zararı var mı? Yok. Hangi hızlılığın zararı var? İki yerde. Birisi kavme, birisi celse. Kavme neresi? Rücudan kalktın mı? O duruş var ya, ne diyoruz orada? Allahümme rabbena veleken ham. Artık sünnet nafileler ziran, bayim, ar ar de hamden keziren gayim ben mübareken fi de denir. Allah Allah'ım rabbena arikene hamd. Rabbena arikene hamd edilen diyor. Onu nasıl demek lazım? Hareketler durmuş olarak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Elastiki gibi böyle kalkıyoruz. Orada hiç hareketimiz durmadan, beynimiz durmadan aşağı. Şimdi adam yavaş kılıyor diye nasıl yavaş yapıyor biliyor musun? Böyle yavaş kalkıyor yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş da iniyor zannediyor yavaş durdu halbuki nerede yavaş olacaktı rükudan kalktın mı şöyle doğrulacaksın arkadan bakan seni kıyamba sanacak, yani durduğundan ondan sonra iyileceksin eğilirken hızlı zararı yok ama orada dik dur rahat dur çelse neresi iki şeydenin arası ne yapacaksın oturdun mu Dik dik duracaksın Allah mağbirliği diyecek, diyemezsen diyecek kadar, en az Allah'ın mağbirliği ve alhamdini ve albini denebilir, dağısı da var bu celçedir, tadil-i buralardadır şimdi biz ne yapıyoruz tavuk tane toplar gibi böyle hadisleri böyle anlatıyor, karga leşi eşel gibi böyle bir namaz kılış şeklimiz var İnşallah buna da edeceğiz bundan evvel öyle kıldırsa kaza edeceğiz çünkü şuna dikkatinizi çekeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hızlı kılan bir kişiyi gördüğünde ne demiş ona biliyor musunuz? اَمَا تَغَابُ لَوْمِتَّ عَلَى هَادَا لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّمَّدِ Ey adam! Bu şekilde namaz kılarken ölürsen Muhammed'in dininden başka bir din üzere ölürsün. Korkmuyor musun demiş ona. Şu sözü var. Şu titreme var. Bir hadisinde ne buyurmuş? Ya hükalle gemi ümmeti, ya kıyameti, kıyamet gününde senin gibi adama benim ümmetimden gelmeyecek. Bu la büyük bir tehlike. Bir hadisinde ne buyurmuş? En kötü hırsız kimdir? Delle ay Rasulullah, Allahu Resulullah, "Elledi yesliqu min salati, namazından çalandır." Onun için hepimize tavsiyemiz, tabiî erkanı riad et, hırsız olacağına var ya Anladınız mı onu? O dedi ki Sizin Türkler çok hızlı kılıyorlar. Bunlara bir vaat et. Ben de geçen ayta söz verdim ona. Şimdi sözümü bir yerine getirdim. İnşallah bundan sonra rucudan kalktık mı dibdik duracağız. Çivi gibi. Hiç hareket etmeyeceğiz ama. Rabbeni alegen hak derken hareketsiz. İki şeyde arasında da bir oturacağız. Allah mazulü bir diyecek kadar duracağız. Böylece namazımızı inşallah ehli sünnet ve cemaat mezhebini, Hanevi mezhebimizi, diğer dört mezhebde hakkı beyan ettiği şekilde eda edeceğiz, Allah Teala Hazretleri bizi bu şekilde namaz kılarak, huzuruna kavuşmaya muvaffak eylesin. Ha. Bunları da duyurmuş olduktan sonra, şimdi dedim ki, dualar edelim, madem ki bu cemaat Allah için buraya kadar nerelerden geldiniz, tabi özellikle Kosova'daki Müslümanların derdine düşmemiz bize farz. Çünkü el-mümminûr mümminikel dünya yeşil yeşil-bu-bağdûl-bağdûr. Mümminler bir binanın taşları gibidir, birbirini kuvvetlendirir. El-mümminûr kendine de bütün inananlar ne gibidir? Tek beden gibidir. Peki tek beden sırrı nedir? Mesela benim ayağım ağrıyor. Başım ağrımıyor. Ayağımın ağrısından rahatsız olur mu? Olur değil mi? Uyuyabilir mi gece? Uyuyamaz. Peki başım diyebilir mi ki Bana ne ya sen bana ne ben uyuyacağım bırak. Diyemem. Ama senin karnın ağrıyor. Benimki ağrımıyor ben uyuyabilir miyim senin yanında? Uyurum değil mi? Bazı kare yatıyorlar da hani kadın hasta oluyor uyuyamıyor. Adam horlu horluyor. Kadın dediği ona bu erim nasıl uyuyor benim herif? Ya onun karnı ağrıyor ki. Şimdi tek beden ne demek? birbirinin ağrısına, sancısına ortak olan bütün Müslümanlar ne gibi? Düşmeli. Kosova'daki Müslümanların derdine hepimiz düşmeliyiz. Düşmezsek ne oldu? La Sizin biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşini istemese imanı tamam olmaz. Bugün Kosova'daki kardeşlerimiz dağlara çıktı. Kar yağıyor. Çoluk çocuk perişan, namuslar tehlikede, canlar tehlikede. Yüz binler etti zorla. İnşallah bu da onlar için ne olur? İslam'a dönmelerine veziyor. Nitekim bosta da böyle olmuştu değil mi? Bostadan bir hemşire hanım geldi, efendi hazretine dedi ki, iyi ki Allah bize dedi bu sırtları musallat ettik. Efendi de dedi ona ki niye öyle dedin ya? Kadıncağız dedi ki, biz dedi Sırplarla böyle iç içe girmiştik ki hepimizin dolabında şarap ve domuz eti bulunuyordu dedi. Kız alıp kız vermeye de başladık Sırplarla. İsimlerimiz de değişmeye başladı alt katı mezar değişecekti. Allah bize Sırp'ı musallat dedi. Biz de gavurun düşmanlığını o zaman anladık dedi. İşte ondan sonra Bosna İslam ordusunu kurdu. Tevhid bayrağını açtı. Namaz kılmayanı ordudan attı. Böylece o Bosna şimdi selamet etikti elhamdülillah. Bak Çeçenistan neler çekti? Allah yardım etti. 2000 gerilla ne yaptı? 200 milyon luk bir milleti getirdi. Elhamdülillah İnşallah Kosova milleti de fukafetten uyanır. Sırplara karşı, gavurlara karşı duyarlı olur, uyanık olur bundan sonra. Bu da onlara Allah takdir. Rahmet tokadı olur. Dost tokadı olur. Çünkü Allah inanan kulma. ne yapmaz? Zerbe kadar zulüm yapmaz. Kafire de yapmaz. Zulüm Allah'ın işi değil haşa. Onun için yaptığında ne var? Hikmetler var. Kosova'daki Müslümanlara Allah'ımız bizden çok acımaz mı? Analarından, babalarından çok acır. Peki o kadar cihan Allah niye Müslümanlara bu işkencelere var görüyor? Müslümanları temizliyor, ahirete azap bırakmıyor. Ebu Dağ'ın kafisinde Ümmetî <gülüyor> ümmetün merhumetün ilâ edâbı aliyâ fil âfirah, fi ve benim ümmetim Allah'ın rahmetine kavuşmuş bir ümmettir. Ümmetime ahirette azap yoktur. Azabı dünyada harpler, fitneler, zelzeleler, depremler, yerler, seller ve felaketlerle çekerler. İnşallah ahirete tertemiz çıkar. Yani iyi Allah'ın acıması var Muhterem kardeşlerim. Şimdi bizim Kosova'da Müslümanlara üstümanlara yapacağımız dua kabul olur mu? %100. Neden? Arkadan olur mu? Çünkü hadisimizde ne buluyor? Arkadan dua, %100 kabul görmüş Şimdi bir hadis-i kursi'de ''Bud'ûûnî <gülüyor> bi'elsînezeylem ta'asûnî bihâ'' ''Bana öyle dillerle dua edin ki o dillerle bana isyan etmemiş olasınız'' Aman ya Rabbi Kimde var öyle dil ki hiç Allah'a isyan etmemiş olsun Hiç yalan konuşmamış, kıymet etmemiş, dedikodu etmemiş bir dille bana dua edin Kimde var o dil çıksın Ne olacak o zaman? Ha, hocalar uyarıktır. Buna da bir çare bulurlar. Ama tabii hikmetli bir usülle. Şimdi, padişahın bir hocaları davet etmiş yemeğe. Gelmiş ki bunlara bir maskaralık edeyim. Bu hocaların yemesiyle çok uğraşıyorlar biliyor musun? Hocalar çok yer, yok diye. Ama siz dikkatli konuşun yine. Hani bir laf var ki, bir tarlaya bir hocayla ödüz gülmüş de bırak hocaya bak onun daha çok zararı olur demişler falan. Bu laflar adamı dinden çıkarır ha. Bu laflara dikkat. Bir gün bir yemek sofrasında bir hoca efendi de varken cemaatten biri bu hikayeyi anlat. Nasıl mı? Öküzü bırak hocaya bak demişler ya. Hoca da sofradan kalkmış demiş ki ben hocayım demiş sofradan kalkıyorum gerisini siz düşürün. Kalan öküz olur tabii. Onlar da yesinler öküz gibi. Şimdi hocaların öküz dediğim ne yapmışlar? Efendim padişah demiş ki Kaşıkları öyle uzun yapalım ki ağızlarına götüremesinler. Kaşıkla yemekte mecburiyet koyalım. Yemekleri de önlerine koyalım. Ya yani hocalar gelmişler, sabzalar oturmuşlar, kaşık da ağızlarına göre değil, oradan dene buradan dene. Bir göz kaşı işareti, onun ağzına, bu bunun ağzına derken daha güzel afiyetle yemişler ya. Şimdi öyle dillerle dua edin ki diyor günah etmemiş olasın. E ben nerede bulacağım günahsız dilde dua edeceğim? O zaman o ulema demişler ki, sen benim dilimle günah etmedin, ben de senin dilinle günah etmedim. Sen bana dua edersen, ben de sana dua edersen ne olur? Günahsız dillerden, arkadan birbirine dua, yüzde kabul olur değil mi? Anladınız mı şimdi uyanıklık? Böyle olur işte. Bunları çözmek lazım. Bu süzeyi bulmaktan, atamı bulmaktan daha büyük uyanıklıktır. Allah yalvarırız ve ahiretini kurdursun. Dünya da ona bağlıdır. Şimdi dua etmekten ne çıkar? Tövbe estağfurullah. Dua müminin silahıdır. Bugün bütün dünya devletleri Amerika'ya, NATO'ya dilekçe verip, bu zulmü durdurun diye müracaat etmelerinden daha çok geçirilir, bizim Allah'a müracaatımız. Çünkü zulmü durduracak Allah'tır. Ama kul kula sebeple. Bakarsın ki Allah ne yapar? Bazen de zalimiz zalime Musalla eder, NATO'yu sırfa musallat eder inşallah. Yakında bu Müslümanlar kurtulacak inşallah Allaha bu hususta sohbetimizin sonunda dualar yapacağız. İnşaallahurrahman. Şimdi, ayrıca yine bir kararımız vardır. Bunu da sizlere duyurmak istiyorum. Bu zamana kadar sizin çoklarınız bizim banklarımızla istifade etmişsiniz. Öyle duyuyorum. Şimdi bu bank işine Avrupa'ya geldikten sonra dikkat ettik, baktık ki çoğu bank yapanlar kalitesi doldurmuşlar kendi menfaatlarına satmışlar ve bundan ne vakfa? neye efendiniz bir İslami kuruma bir hayır yarar sağlamamışlar. Bunun üzerine bana da gelip diyorlar gerges hocam ben ne yaptım, helalim. Ben de diyorum ki ben toptan helal ettim zaten ben ahirette seninle mi uğraşacağım hakkalıyım diye. Onun için ahirette hak hukuk şimdiden helallaşan direkt geçer, kübreye takılmaz. Ona sen de benimle uğraşayım dersem uğraşamayız. Helal olsun bu zamana kadar. Ama bundan sonra bir kural koyduk. Nedir o? Bak Frankfurt'tan beri kardeşlerimiz geldiler. Orada bir stüdyo bu işe tahsis edildi. Bundan sonra sohbetlerimiz sanki yanındaymış gibi net çekiliyor. Özel çekime buluyor. Ses külleri ayarlanıyor. Benim seslerlerim zayıf. Böylece bundan sonra iki yüzden fazla batlarımız yavaş yavaş size arz edilecek. Tabi bu birden olmaz. Şimdi Kadir gecesinde Frankfurt Merkez Camisi'nde yaptığımız sohbet ve Frankfurt'ta ilk yaptığımız yılbaşı hakkında bir sohbet olacak bu sohbetler çoğaltılmış getirilmiş dışarıda size arz edilecek bunda dikkatinizi çekileceğim husus nedir? bunun geliri vaktaba aslanmış bundan sonra şahsi menfaatler bırakılsın bunun gelirine hizmet edilsin inşallah esas meselede insanlara bu boğazları duyurmaya vesile olsun Bugün burada yapılan bazı alındı şimdi, bir daha sefer o da gelecek inşallah. Böylece bugün buraya gelemeyenler de duymak, istifade etme imkanı bulabilecekler uzaklardakiler inşallahı rahman. Kardeşlerim şurada üstte kadınlar var, altta kadınlar var, bu mikrofonu kullanmasam duyabilirler mi? E peki mecburuz. Bunun nedir bu? Ulaştırma aleti E şimdi bak nedir? Burada konuşulan sizin kafanızda kaldı mı şimdi hepsi? Çıkarsınız dışarı, hoca nasıl konuştuk? Çok güzel konuşuyor ya. Ne konuştu? Ne bileyim işte, çok güzel konuşuyor. Bir kulak pencere, bir kulak pencere. Ne olacak şimdi? Bir şey kalmadı kafada. E bu vaaz yarın lazım değil mi? Başkasına lazım değil mi? O halde ulaştırma vesilemiz bu kasetler. Bunlarla bütün dünyaya yayalım inşallah. Belli hu'anli velev ayeten bir ayet olsun ümmetime ulaştırın emrine imtisal nasip olsun inşallah. Efendi Hazretlerimizle beraber Abdullah Habeşi Hazretleri gelmişti. 80 yaşında büyük muhaddis İhsan Efendi rahmetli hocamız ziyaretine gittik. Onun konuşmaları teybe alınırken İhsan Efendi hocamız bunun hükmü nedir sordu. O mübarekte bu hadis okudu. Ulaştırın emrinden dolayı ulaştırmanın aletidir. Dolayısıyla hepiniz Frankfurt Merkez Camii'nde yapılan sohbette Özellikle Tazlak Nuri'ye cevaplar verilmiş. Reddiyeler var. O ve Vehhabilere reddiyeler var. Özellikle Aciz Bayındır sapı var Türkiye'de. Sakalı Şerif'i öpmek şüttür diyor sapık. Ona cevaplar verilmiş. Ondan sonra Kadir Gecesi'yle ilgili derken iki buçuk saat ne ilimler, hikmetler Allah nasip etmiş. Bunlar sizin istifadeniz edir. İnşallah hem de bu dediğim gibi hizmete katkı sayılacaktı. Allah Teala Hazretleri ulaştırmayı hepimize nasip eylesin dinlediklerimizi amel etme de cümlemize müessere eylesin amin şimdi akşam ezanı da yakın dualarımızı yapalım cennetimizi isteyelim ondan evvel günümüzü kararlaştıralım şimdi size bir soru yöneltelim bu sohbetlerin icindi namazının müteakiben yapılması size uygun geldi mi gelmedi mi İşçiler, uzaktan gelenler uygun mu değil mi? Yani akşama almamıza gerek yok. Yok, tamamdır. O halde bundan sonraki sohbet tarihimiz Allah bana sağlık, saat verirse, üzerinize afiyet. Şeker buldu böbreğime, gözüme başladı tahribat dua edin inşallah. Rahatsızım, boğazlarım hep yara, dilimin altları yara zorlan böyle acıyor. Size bu kadar konuşmak nasip oldu bana. Evet, onun için kardeşlerimiz Önümüzde yine inşallah sağlığın olursa geliriz size inşallah. Bunun için de bir tarih adını koyalım diyorsanız. 24 Nisan dedik. Hacılar da dönmüş olsun. Düşündük. 24 Nisan ne güne geliyor? Cumartesine geliyor herhalde. Bir daha bakın ama bana 24 dediler. 24 Nisan Cumartesi ikindi namazını müteakiben Allah bir mani vermese hepimiz geliriz inşallah değil mi? Birbirine de duyurursunuz Hem birlikte buyurursunuz Allah'ın sofrasında ruhlarınızı doyurursunuz İnşaallahu Sofra Allah'ın Kur'an Allah'ın ziyafeti Okunan ayetler hadisler Kimsenin reklamı değil Allah ve daveti Başka bir şey yok Başka bir gaye araya öküzün altında uzak beklesin Bulamaz Onun için efendim kardeşlerim Şimdi inşallah Dualarımızdan akşam namazını da cemaatla beraber eda edeceğiz bu arada, son olarak, duadan sonra da o ilanımızı yaparız, böylece akşama kaç dakikalar? Tamam, vakitten açmış, duamıza geçiyoruz. Amin. Subhane rabbil alem ve ahah, rabbil alamin. salatu vesselam ala seyyidil mursalin, ala aliyyusahbihi ecma'in. Allahümün yana sebebi, gül <gülüyor> cenne, ma barrabbeyle hem kadrime نعود بك من النار مقرب الله والمعلم ضمنا جل عليه وسلم بند المستعان عليه بالملاح فلا حول Meclisimizi müteyyemmen ve mübarek eyle Uzaktan yakından gelenleri af mahred eyle Buradan dağılmadan rahmetine ithal eyle Ya Rabbe'ne âledim ve lâ hîrân nâsrîn Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize devam Barçlarımıza elde Allah'l-i ihsan eyle Ne niyetle gelen vardıysa Şu saatte şurada okunan ayet ve hadisler hürmetine Maddi manevi sıkıntılarımızı ve sıkıntılarımızı feraha çıkar Ya Rabbi Feraha tebdil eyle Günahlarımızı sevaba tebdil eyle ailelerimizi yar alemiye kat kareyle oğlumuz kuzularımızı salih ve salihattan eyle gözlerimizi açıp gönderme yarap bensini dinine hizmetkar eyle Allah'ım bizden kafir munafık fakir fasık halk eyleme zerremizi cehenneme nasille eyleme ya Rabbi âlemin yoluma gelen canları cehenneme haram eyle cennetinle cemal nurları bua şerifinle rıkâşeriminla müsteddinle mestur eyle ya Rab elâmin ve ahirette olsun tekrar Buluşma günümüzü ya Rabbi bize söylettin. Sen nasip eyle, sen kolay eyle, sen kuvvet ihtaneyle, sen imkanlar halkeyle ya Rabbi. Engelleri bertaraf ile Türkiye'de ve dünyada İslam'ın ve Müslümanların ilerlemesine çalışanları her sahada ilerlet ya Rabbi. Manzun muzaffer eyle ya Rabbi, muvaffak eyle ya Rabbi. Adâsına evdâ'l mağlûb-u mekûreyle ya Rabbel alemin. İslami faaliyetlerinin önüne geçmek isteyenlerin gücünü inkami iktidarlarının ellerinden al Ya Rabben Alemin! Müslümanlara hile uzak, tuzak hazırlayanları başlarına döndür, ters çevir, düşür Ya, alemi. ya Rabbi Alemin! Veya sayırenle asrîn veya sayırenle fatihîn! Ya Rabbe Müslümanlar, büyük darlıntılar dünya üzerinde, sıkıntılarımızı ferha çıkar, korkularımızı emniyete eder dileğiyle Ya Rabbi! Vatanımız memleketimizde memleketimiz de Ya Rabbi! İslamiyet'i kılıkın yararcasına, farzıyla, macibiyle, sünnet müştâf yaşama hürriyeti de nasib eyle ya Rabbi. Yan bakan bırakma gözünü çıkar Cürkiye'de ya Rabbi'l-i alemin. Ve'a gire'l-nâsulîn ve'a gire'l-fâtiîn. Türkiye'de ya Rabbi'l-i savaş çıkardık. Milleti sokağa döküp ya Rabbi, öldürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi alemin! -al Vatanımız, bayramımız, ezanlarımız, camilerimiz, mukantesatımız, manevi değerlerimiz, medreselerimiz, talebelerimiz, ya Rabbi bacılarımızın tesettürlerimiz hep sana emanet olsun, sen muhafaza eyle ya Rabbi alemin! -al ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin! Ya Rabbi Müslüman asker polislerimiz de sana emanet sen muhafaza eyle ya Rabbi! Eşkıyalardan muhafaza eyle ya Rabbi alemin! Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin! Öncelikle ya Rabbi, Müslümanlara musallat olan sırt gavrunu kahreyle ya Rabbi! Lanet eyle ya Rabbi! İmkan iktidarlarını ellerinden al ya Rabbi! Ya Rabben Alemin Müslümanlara birlik birlik nasip eyle. Kosovalı kardeşlerimize ya Rabbi tek vücut halinde muvaffakiyetleri efsane eyle! Ya Rabbi hicretlerini mübarek eyle, günahlarını mağfiret eyle, ecirlerini büyük eyle ya Rabben Alemin! Bizi de bu doğarlarla onlara ortak eyle ya Erhamerrahimî! En yakın zamanda Lutfunla kereminle rahmetinle müstecinle teyide ya Rabb. Habibini ümmeti merhum esine rahmet eyle ya Rabbi. Habibini üzme ya Rabbel âlemin. Gözün aydın eyle bizden sevindir onu ya Rabbel âlemin. Kosova'daki Müslümanları en yakın zamanda halas eyle. Çeşmir'deki, Somali'deki, Doğu Türkistan'daki, Filistin'deki, Cezayir'deki, Eftar-ı her neresindeki, Ya Rabbi zulme uğrayan Müslümanları, Salas eyle ya Rabbi, zalimleri helak eyle ya Rabbi alemin. Amin. Kendilerin nar-i cehidinden ya Rahim ve Rahim. Amin. Allahümme inna nes'elüke. Kemamen ni'me, ve devamel afiyet, ve hüsnel gâdime. İlâşı Rabbin nebî valî, ve ashabî, ve meşâhîhînel fâtiha.